Hatime, gayet ehemmiyetli bir nükte-i icaziyeye dair, birden ihtiyarsız, maripten sonra kalbe ihtar edilen ve sure-i kul e'udu bi rabbil felakın zahir bir mucize-i gaybiyesini gösteren, uzun bir hakikata kısa bir işarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udu bi rabbil felak, min şerri ma kalak, ve min şerri gâsikun idâ ve kab, ve min fil ukad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 Kur'an'ın hizmetkarlarını istiazeye davet eder. Bu mucizeyi gaybiye, beş işaretle kısaca beyan edilecek. Şöyle ki: Bu surenin her bir ayetinin manaları çoktur. Yalnız manayı işari ile beş cümlesinde dört defa şer kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasebet maneviye ile beraber dört tarzda bu asrın emsalsiz dört dehşetli ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine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 Ejnebi muahedelerin icbariyle bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavüller vücuda gelmesine ve aynı tarihte devletlerde ikinci harbi umumiyi ihzar eden dehşetli hasetler ve rekabetlerin çarpışmaları tarihine bu manay işariyle tam tamına tevafuku ve manen tetabuku elbette bu kutsi surenin bir lemay icazı gaybîisidir.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 Baştaki minşerri Mahalek da hem min hem şer kelimeleri hesaba girmesi ve ahirde ve min şerri Hasidinin dahheset yalnız şer kelimesi girmesi. ve min girmemesi ve Wemin ve şerrin neffetiffil okat ikisi de hesap edilmemesi gayet ince ve latif bir münasebete ima ve remz içindir. Çünkü halklarda şerden başka hayırlar da var.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 ve Abbasi devletinin inkıraz zamanının asrına dört defa manayi işaretiyle ve makamı cifri ile Bakar ve Parmak Basar. Evet, şeddesiz şer 500 eder. 1090'dır. İstikbale bakan çok ayetler hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren İmam Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam -ı Kuddise ruh dahi aynen hem bu asrımıza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 946 Risaletin Nur ismine muvafık. Bil urvetil vufka 1347. Lem fisameleha vallahu semiun alim. Allahu veliyul ladina amenu. Eğer beraber olsa 1012, eğer beraber olmazsa 945 bir şedde sayılmaz. Yuhricuhum minadhulumati ilen nur 1372 şeddesiz وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتَ 1417 يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ 1338 şedde sayılmaz أُولَٓئِكَ ashabun نَارِهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ 1295 şedde sayılır, eder risalet Nur'un hem iki kere ismine hem sureti i mücahedesine hem tahakkukuna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 ve birinci harbi istifade istifadeyle 1338'de bil fiil nurdan zulumata atmak için yapılan dehşetli muahedeler tarihine tam tamına tevafuku ve içinde mükerreren nur ve zulümat karşılaştırılması ve bu mücadele imaneviye de Kur'an'ın nurundan gelen bir nur, ehli imana bir noktayı istinat olacağını manay işaretiyle haber veriyor diye kalbime ihtar edildi. Ben de mecbur oldum yazdım.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 keşke kurtulsa idi diyerek ıslahına çalışır. Saniyen ve yu'min billahi fekad istemseke bil Bu iki kutsi cümleler kuvvetli münasebet-i ile beraber makamı cifrî ve Ebcedi hesabı ile birincisi Risaletün Nurun ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuatına manen ve Cifren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 Meyvenin on birinci meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır. Bismihi Sübhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok mübarek, çok kıymetdar, çok sevgili Üstadımız Efendimiz. Millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden meyve, dokuz meselesiyle, Dehşetli bir zamanda, müthiş asiler içinde, en büyük düşmanlar arasında hayret feza bir surette şakirtlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış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 ve kendisine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcup etmeyen ve elyav Kur'an'ın semavi dersleriyle ve Risale-i Nur'un esasatiyle ile ve şakirtlerinin zekavetleriyle ve meyvenin onuncu ve 11. mesele ve çiçekleriyle firak ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizi abu hayat ve şarabı Kevser gibi o mübarek mesele ve çiçekler ile kalplerimizin ateşini söndürüp sürür ve feraha sevk eden ve ey alemin Kur'an-ı kat'i kat'î ve tehdidiyle ve Risale-i Nur'un keşfi kat'îsiyle ve merhum şakirtlerinin müşahadesiyle ve onlardaki keşfel kubur sahiplerinin görmesiyle, en çok korktuğu ölümü,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 ve Nur Çakır'sıların çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlarının teslimiyle o korkunç karanlık, soğuk ve dar kabri ehli iman için cennet çukurundan bir çukur ve cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden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 ve hayatta bulunanlarımızın da yine Risale-i Nur ile cevap vermemizi rahmet ilahiyeden dua ve niyaz eden ve Hazreti Kur'an'ı Kur'an azimü şahının kırk tabakadan her tabakaya göre bir nevi icaz manevisini göstermesiyle ve umum kainata bakan kelamı ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizatı Kur'aniye ve rumuzatı semaniye risaleleriyle ve Risale-i Nur gül fabrikasının ser gibi kahraman kardeşlerin ve şakirtlerin fevkalade gayretleriyle asr-ı saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde, Risale-i Nur'un kahraman bir kâtibi olan Hüsrev'e yaz emir buyurulması ile levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması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 ve ey Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hak Peygamber olduğuna ve umum 124 bin Peygamberlerin eftali ve seyidi olduğuna dair binler mucizelerini, mucizat Ahmediye Aleyhisselatu Vesselam namındaki Risale-i Nur'u ile güzel bir surette ispat eden ve Kur'an Azimü Şanın Rasul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın rahmeten lila alemin olduğunu kainatta ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar